Yükreyen Fare Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı Önemsiz Gündemlerin Programı Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu Merhaba, bu Perşembe'de Kükreyen Fare'de birlikteyiz. Gündemimiz nedir diye sorsak artık bunun yanıtı işin içinden çıkılmaz bir muammaya dönüşmüş durumda. Bırakın gündemin arka planına bakmayı, yani iddiamız buydu sözüm ona. O gündemin çağrıştırdığı ayrıntıları dile getirmeyi iddia ediyorduk, getirebileceğimizi iddia ediyorduk. Artık gündemleri en kabaca, en dış görünüş haliyle bile takip etmek imkansızlaşıyor. Kürtajlar, sezeryanlar, hamilelik testleri, Türkçe olimpiyatları fenomeni, Güneydoğu'daki göçmen kampları, kadınlara yönelik şiddet olayları vesaire. Bunların kısa haberlerinden başka bir şey bilmiyoruz. Hemen her programda e, burada dile getirdiğim gibi dış gündemi takip etmekse zaten Türkiye'de pek mümkün değil artık. Sanki tüm dünya Türkiye'den e, buradaki gündem kalabalıklığından ibaretmiş gibi. Buradaki medya aracılığı ile hiçbir yerden haber almamızın galiba artık olanağı yok. Ya da alsak da eksik ve çarpıtılmış haberler alabiliyoruz. Bu arada iç gündemlerde, yani şöyle bir baktığımızda sanki yeteri kadar medyada yer alabiliyor mu? E, bu soruya yol açıyor. Hükümet ve muhalefetin e, bu güncel laflamalarından başımızı kaldırıp, bu iç olaylara hakkıyla bakabiliyor muyuz? Onları hakkıyla izleyebiliyor muyuz? Bu da şüpheli. Örneğin iddianameler ne alemde? Bunca yıldan sonra mahkemelerin akıbeti ne? Gözaltındakilerin hangisi gerçekten suçlu? Hangisi şu güne kadar boşu boşuna içeride yatıyor? Ee, yani şöyle bir düşündüğümüzde yeni gözaltıların anlamı ne? Nedeni ne? Ciddiyeti ne? Ee, bunu ne zaman anlayabileceğiz? Bize bunların ipuçlarını kim verecek? Ve medya bu arada ne yapıyor? Bize ne haberler ulaştırabiliyor? Şike ne oldu? Silivri'de hava nasıl? Balkanlardan gelen hangi basınç oradan geçip bize doğru ilerliyor? Bunları nereden öğreneceğiz? Tek bildiğimiz şey gene kendi kendimize teşhis edebildiğimiz durumlar. Bu da ciddi bir durum. Sıcaklar. Konuyu gene 3 haftadır aynı yere getiriyorum. Çünkü... En e, güvenilir haber burada. Hiç olmazsa e, kendi başımıza bunu tespit edebiliyoruz. Yine birkaç programdır tekrar ettiğim üzere herkes korkunç sıcaklar karşısında canının derdine düşmüş çalışmaya çalışıyor. Bu arada da bir tatil özlemi tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Tatile geldi gene konu. Acaba tatili düşünmeyen birileri var mı aramızda? Tatil takvimlerini kurcalamayan, kırmızı kalemlerle ajandaları işaretlemeyen ya da şimdi ajandaları ortadan kalktı bilgisayar ekranlarının sağ alt köşesindeki takvimleri açıp açıp kapatmayan kaç kişi var? Ya da kaç kişi var acaba tatil denilince aklına denizi getirmeyen? Ve kaç kişi var deniz denilince de Akdeniz'i hatırlamayan? Bir Akdeniz ülkesi vatandaşı olarak deniz denilince aklımıza Akdeniz'in gelmemesi Zaten mümkün değil. Bir Akdeniz tatili düşlememek zaten mümkün değil. Ama bugünlerde, evet Akdeniz'in de tadı kaçtı. Suriye'nin düşürdüğü uçak Akdeniz'in iyice bulanmasına yol açtı. Akdeniz'in suyu bugünlerde hep düşlediğimiz ölçüde mavi ve berrak değil. Akdeniz düşlerimiz bulandı bu denizin bulanmasıyla. Yalnızca deniz mi bulandı? Şöyle bir düşündüğümüz zaman onunla birlikte Akdeniz imajı da yerli bir oldu zihinlerimizde tabii. Oysa biz Akdeniz hakkında her zaman zihinlerimizde o büyüleyici imajları yaratmaya alışmıştık. Her zaman kendimizi Akdeniz'in büyüleyici atmosferinin içinde hissederdik. Bu büyüleyici atmosfer, büyük laf tabii ama bir his bu belli, elbette Akdeniz'in derin kültüründen kaynaklanırdı. Ve kendimizi ona kaptırırdık. Şöyle bir düşündüğümüz zaman. Ve aynı zamanda da bu derin kültür tüm dünyanın hayal gücünü harekete geçiriyordu. Yabancı ülkelerden de insanlar bu bölge üzerine güzel düşler kuruyorlar ve buraya akıyorlardı. Bu da belli bir şey. Akdeniz denildiğinde zihinde beliren bu ilk imajlar etkileyici bir doğa ve tarihin bıraktığı izlerdir elbette. Mavi bir deniz, Altın renkli meyveler ve göz alabildiğine uzanan yeşil araziler. Özellikle Akdeniz, Akdeniz'i bir eğlence ve tatil cenneti yapar. Yani Akdeniz'in o denizi, deniz kenarı. Tarih ve kültür iç içe olmayı, işte o tarihle kültürle eğlenceyle tabii aynı zamanda da iç içe olmayı arzulayan insanlar akıllarına hemen bir Akdeniz seyahati getirirler. Bu yüzdendir ki Akdeniz hep doğanın, kültürün ve tarihin ve eğlencenin en güzel birleşiminin gerçekleştiği bir hayal bölge olmuştur. Şimdi bu hayal bölge sözüne dikkatinizi çekmek isterim. Evet burası tam bir hayal bölgedir ve böylece yanlış anlamalar, yanlış algılamalar bölgesidir. Çünkü Akdeniz kültürü hepimizin öyle hayal ettiği gibi Tanrı'nın lütfuyla yeryüzüne indirilmiş saf bir doğa kültürü değildir. Ya da burası ari bir kültüre sahip de değildir. Ve tarihin Akdeniz'de bıraktığı izler insanlığın en sorunsuz ve en ideal bir yaşamının izleri de değildir. Akdenizliler olarak biz hepimiz çok iyi biliriz ki ya da en azından ee, birkaç kez bunu hissetmişizdir ki Akdeniz'in doğası aslında nankördür. Eğer toprak bir parça ihmal edilirse bir parça gözden kaçırılırsa bu toprak tüm yeşillikler bir anda yok olur. Ortalığı taşlar ve kesif bir kum tabakası kaplar. O göz alıcı mavi, göz kamaştırıcı yeşil renkler bunların iç içe geçmesi yerini çöl rengine bırakır. Burada... Ee, o, o Akdeniz kitabının, e, o harika kitabın, Akdeniz Mekan ve Tarih kitabının yazarı e, Brodel şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki, ''Göz zevki ve çevre güzelliği Akdeniz'in jeolo jeolojik yapısının, ikliminin hainliklerini unutturur bize. Akdeniz'in insanlara keyif sürsünler diye verilmiş bir cennet olmadığı kimsenin aklına gelmez.'' Bu yörede insanlar her şeyi kendileri yapmak zorunda kalmışlar Çoğu zaman başka yerlere göre daha güç koşullara katlanmışlardır Karasaban zayıf ve yalın kat toprağı derinden süremez Yağmur sürekli yağdı mı gevşek toprak bayır aşağı su gibi akar Dağlar geliş gidişe engel olur Bölgeyi haksızca işgal eder ovaları, tarlaları, sınırlar Daracık bir şerit halinde kalmış ya da avuç içi kadar ufalmış tarlalardan sonra insanların ve hayvanların gidip geldikleri keçi yolları başlar. Ovaya gelince eğer uygun boyutlardaysa o da uzun zaman e, boş suların egemenliği altında kalmıştır. Onu yeniden ele geçirmek için bataklıkla savaşmak, acımasız kış mevsiminin kabarttığı nehirlere karşı koymak, sıtmadan arındırmak gerekmiştir. Ovaları tarıma kazandırmak önce bataklık sularını yenmek demekti. Ama sonradan sulama işleri için bu suyu temizlenmiş olarak geri getirmek de gerekmiştir. Bu ağır ağır e, yürüyen bu doğanın fethi yüzyılımızda daha dün tamamlandı. Brodel böyle yazıyor. Evet tabi bu e, yazılanlardan e, yola çıkarak şöyle bir düşündüğümüz zaman Akdeniz'in tarihini, Akdeniz'in tarihi ve kültürü de Tabii e, aynen Brodel'in söylediği e, şeyleri bize hissettirir. Tarihi de hissettirir aslında. E, eğer Akdeniz'in tarihine ve kültürüne umursamazlıkla ve sığlıkla yaklaşılırsa... Onlar da kendi gerçekliğini yitirir ve hayli romantik bir o biraz önce dediğim gibi hayal bölge haline gelir. İmajlar bölgesi haline gelir. Ama yaşanılan yerin gerçeği görmezden gelinirse o bölge Akdeniz bölgesi her zaman kendi yaşamını basit siyasi tercihlere de terk etmek zorunda kalır. Aslında bu bölge 150 yılı aşkın bir zamandır yani 19. yüzyılın ikinci yarısından beri tarih ve kültür açısından o kadar farklı bakış açılarının ve ideolojilerin saptadığı yönlerde tanımlanmıştır ki bir Akdenizli bile kimi zaman şu sorulara yanıt verebilmekte zorlanır. Nedir o sorular? Evet nedir bir Akdeniz sorusu? Bu bölgeye asıl karakterini veren şey nedir? sorusu Yani güzel doğadan başka nedir Akdeniz sorusu ya da eski tarihin ve kültürün izlerini ustaca tasnif edip sunan süslü bir sahneden başka nedir? Açıkçası hepsinin toplamı olarak nedir tüm gerçek yaşamıyla bir Akdeniz? Martin Bernal o ünlü Kara Athena kitabıyla yazmıştı. Ee, ...bütün e, ön yargıları alt üst etmiş bir yazar. Kimileri ciddiye alır, kimileri almaz. Ama çok önemli saptamaların olduğu da belli Martin Bernal'in kitabında. Akdeniz'in 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeniden tam, tanımlandığını... ...ve Yunanistan'dan Cebeli tariha kadar olan bölümünün esas kültür kabul edildiğini... Yunanistan'dan Mısır'a kadar olan bölümünün ise ikincil pozisyona atıldığını bir siyasi ve ideolojik tercih olarak ikincil pozisyona atıldığını söyler. Bu bir Avrupa görüşüdür Martin Bernal'e göre. Ama o etkileyici hatta harika Yunan kültürünün saf bir kültür olmadığı apaçık bellidir. Bu kültürün içinde Mısır'ın ve Kenani halkının yani Kilikya ve Suriyelilerin olduğunu bilmeyen yoktur. Bunlar Fenikelilerdir işte. Ve Mısır'ın ve Fenike'nin Yunan kültürünü oluşturmada da çok büyük rollerinin olduğu kesindir. Nietzsche'yi hatırlarsak onun şu sözleri elbette bu söylenenleri şimdi hem Brodel'in hem Martin Bernal'in söylediklerini benim size aktardıklarımı doğrular. Nietzsche Yunan kültürüne hayranlığını açıklarken... Aslında Yunan kültürünün ariyiliğinden ya da saflığından bahsetmiyordu. Şöyle bir şey diyordu. Yunanlıların kültür adına yaptıkları en önemli şey yanı başlarındaki halkların attıkları her mızrağı yerden alıp daha da öteye fırlatmalıdır. Nietzsche böyle yazmıştı. Evet o halde nedir tüm gerçek yaşamıyla bir Akdeniz? Düşlerin dışındaki Akdeniz nedir? Akdenizliler olarak biz hepimiz gene çok iyi hissederiz ki bunun bizim için tek bir yanıtı vardır. Bunu pek kendimize söylemesek de kendimizden gizlesek de yan yana duran o sayısız ayrışık ve bağlantısız şeyin tümüdür Akdeniz denilen şey. Ve biz onun bir parçasıyızdır. Akdeniz hakkında gene çok değerli eserler ortaya koymuş. Ee, işte biraz önce söylediğim gibi Fernand Rodel e, şöyle bir şey yazıyor bir peyzaj değil sayısız peyzajlar bir deniz değil birbirini izleyen birçok deniz bir uygarlık değil birbiri üzerine yığılmış birçok uygarlık işte Brodel'in yazdıklarını okumayı sürdürürsek eski kültürlerin birbirleriyle kurdukları karmaşık ilişkilerle e, karşılaşırız ve bu karşılaşmaktan başka da daha farklı bir boyutla yüz yüze geliriz. Eski ile yeninin de karşılaşması vardır. Akdeniz'de. Yani Akdeniz bölgesi sadece bize eskiyi hatırlatan, eski kültürleri hatırlatan ya da antik e, kentleriyle şu anda bir e, sahne gibi karşımıza duran bir yer değildir. Yenisi de vardır Akdeniz'in. Akdeniz'i gezen biri Lübnan'da Roma dünyasını, Sardinya Adası'nda tarih öncesini, Sicilya'da Yunan kentlerini, İspanya'da Arap varlığını, Yugoslavya'da yani eski Yugoslavya bölge, bölgesinde Türk İslamı'nı bulur. E, Brodel'in özellikle vurguladığı karışım, e, eski ve yeni karışımı budur. Yüzyılların derinliklerine iner o yeni dönemlerde, Akdeniz'de. Malta'daki e, Megalitik yapılara ya da Mısır piramitlerine kadar uzanır. Bugün hala yaşayan çok eski şeylerin yanında aşırı modern şeylerle de karşılaşır. Aldatıcı bir durgunluk içindeki Venedik'in yanında diye işaret eder e, Brodel. Aldatıcı bir durgunluk içindeki Venedik'in yanında Mesre'nin yoğun sanayi yerleşimini, e, Ulises'in teknesinin bir eşi olan yeni balıkçı kayığının yanında e, deniz dibini tarayan balıkçı gemilerini, trolleri, ya da o koskoca tankerleri görebilir. Bu hem e, o adaların antik dünyasına dalmak hem de her türlü kültür ve kazanç akımına açık olan ve yüzyıllardır denizi bu kazanç adını gözleyen, kemiren çok eski kentlerin yepyeni görünümleri karşısında şaşkınlığa düşmektir. Brodel böyle anlatır. Ve Brodel Akdeniz için... İşte e, bu çeşitliliği hem tarih çeşitliliğini eski ve yeni çeşitliliğini hem de kültür çeşitliliğini ortaya koyar. Daha önce belirttiğim gibi bizim bölgemiz doğa ve tarihin çok etkileyici ve hayli romantizme açık bir bölgesidir Akdeniz. O sahnenin arkasında ama baktığımız zaman Asla bir boşluk yer almaz O sahnenin arkasında sayısız oda vardır Farklı oda vardır Ve Akdeniz o odalarda Birçok yabancı ülkeden Yabancı kültürden Yani dünyanın neredeyse her yerinden Topladığı nesneleri ve öyküleri saklar Bizim gördüğümüz bu Akdeniz sahnesi Çıplak gözle dışarıdan baktığımız Akdeniz sahnesi işte o arka odalardaki Nesnelerin ve öykülerin Sahnenin ön yüzüne Vuran gölgelerinden ibarettir. Binlerce yıldır bizim bölgemiz tarihin bir kesişme noktası oldu. Hem de somut anlamda bir yol kavşağıydı bu. Bu yol kavşağından geçen herkes, her kültür buraya bir şeyler bıraktı ve hala da bırakıyorlar. Burası kökensel bir kültürün ee, bir bölgesi olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Görünür sahnemizin arkasında, Akdeniz sahnemizin arkasında yeni depolar açmayı sürdürüyoruz. Tarihçi e, Lucian Febre şunları yazmıştı. Diyordu ki İsa'dan önce e, 5. yüzyılda yaşamış olan Herodot eğer bugün bir turist kafilesine katılıp bir Akdeniz gezisi yapsaydı şaşıracağı pek çok şey olurdu. Bu koyu yeşil yapraklı bodur ağaçların altın renkli meyvelerini yani portakalları, limonları, mandalinaları ömründe gördüğünü hatırlamıyordu. İsa'dan önce 5. yüzyılda bunlar Akdeniz'de yoktu çünkü. Elbette e, hatırlamazdı çünkü Herodot e, bunların hiçbirini ne tatmıştı ne de koklamıştı. Hem de hiç karşılaşmamıştı bile. Çünkü Araplar bunları Uzak doğudan getirdiler. O acayip tuhaf görünüşlü, saplarında çiçekler açan kaktüs, frankincir gibi yabancı atlar taşıyan dikenli bitkiler de sonradan geldi. Onları da Herodot ömründe görmemişti. Elbette çünkü bunlar Amerikalıydı. Yunanca okaliptüs adını taşıyan soluk yapraklı bu kocaman yapraklı ağaçlarla da karşılaşmamıştı. Elbette karşılaşmazdı çünkü bunlar da Avustralyalıydı. Serviler derseniz onlar da Acem kökenli. Rusyan, Febri bunları yazıyor. Ee, Febrin yazdıkları Akdeniz'in e, bu görünen, bugünkü görünen yüzünü tasvir ediyor elbette. Ama gerçekte insanlar da böyle. Akdeniz'deki insanlar da böyle. Akdeniz kıyılarında doğmuş olanlar var. Bu kıyılara uzaklardan gelip e, yerleşenler ve toprağa işleyenler var. Ve buraları peş peşe işgal edenler var. Bunlardan hiçbiri Akdeniz kültürünün oluşmasında daha önemsiz değildir. Hatta burayı peş peşe işgal edenler bile. Yine Brodel'in deyişiyle sonsuz rastlantıların, felaketlerin ve doğa karşısında buna karşın doğa karşısında tekrar tekrar kazanılan başarıların bölgesidir burası. Tüm bunların bir arada algılandığı bir durum, bu durumun yarattığı bir kültürdür. Akdeniz denilen şey Şimdi burada Brodel'den e, çok kısa bir şey daha ee, okuyabiliriz. Diyor ki Akdeniz insanlarının bir listesini yapsaydık kıyılarında doğmuş olanları ya da uzak çağlarda Akdeniz sularına yelken açmış onun e, sekili topraklarını, tarlalarını işlemiş olanların çocuklarını e, son e, zamanlarda da e, yani ondan sonraki zamanlarda da birbiri ardına gelip buraları işgal edenleri alt alta yazsaydık bitkilerin, meyvelerin atlarının e, bu kadar e, çeşitli olduğu e, duygusunda yola çıkıp e, bunların ikisini de birleştirir ve Akdeniz'in e, işte biraz önce dediğim gibi e, bir sürü benzemezin bir araya gelmiş bir bölgeden ibaret olduğunu söyleyebilirdik. Akdeniz sözcü üzerine elimizde tek bir somut veri varsa o da dünya haritasında basit bir yeryüzü parçası olarak görüldüğüdür. Burası Cebelitarık'tan başlayan Kızıldeniz'e kadar uzanan bir yerdir. Uçlara doğru gidildikçe daralan bir biçimi vardır. Akdeniz'i sadece böyle tarif edebiliriz. Ortalarında da bu, bu biçimin ortasında da bir deniz bulunur. Ve bu bölgenin farklı dillerdeki atları bazen denizi bazen de karayı vurgular. Türkçe'de öne çıkartılmış denizdir. Yani Akdeniz diyoruz. Batı dillerinde daha çok toprak olarak tanımlanır Akdeniz. Terra ile Mediterranean ya da Mediterranean. Merkez toprak. Hem de bir deniz olarak orta yer, merkez yer. Toprak bu bölgenin kültürünün asıl faktörüdür. Terra'dan gelir. Deniz ise bu kültürü hem çekici bir görüntüye taşır hem de toprağın sert doğasını yumuşatır. Türkçe'de bu bölgeye verilen at her ne kadar denizi öne çıkartıyorsa da yine Türkçe'de kültür sözcüğü ekip biçme ile ilgilidir. Yani ekindir ve böylece ekin de gene toprağa yönelir. Yani Akdeniz kültürü doğrudan doğruya bir ekin olarak toprağın ürünüdür. Topra, bu toprak dediğimiz şey tabi e, Akdeniz'den bahsettiğimiz zaman eğer işlemeye, işlemeyi bırakırsak ekinden de mahrum kalırsınız hem de e, karnınızı da doyuracak mahsulden ma mahrum kalırsınız böylece hem de ekinin diğer anlamı olan kültürden de. Mahrum kalırsınız. Akdeniz kültürü size o zaman çok yabancılaşır. Belki de Akdeniz'de düşen uçağın e, çok derinlerde hatırlatabileceği bir şey de budur. Akdeniz'in e, suyu bulandı dedik bugünlerde. Akdeniz'in suyu bugünlerde bize bulanık gibi geliyorsa da aslında o sular tarih boyu hep bulanıktı. Bu içinde bulunduğumuz kültür zaten bulanık suların kültürüdür. Biraz önce de birçok alıntıyla aktarmaya çalıştığım gibi. Ama en çok da o bulanıklık içinde Akdeniz'in tüm kültürlerinin üzerine yeni bir taş koyanların kültürüdür. Onlardan aldıkları etkileri yani etraflarındaki başka kültürlerden aldıkları etkileri büyük bir bilgi ve sanatla yeniden kuranların kültürüdür. Evet bu kültürde savaşçıların da rolü, rolü olduğu söyleniyor, savaşçıların da rolü olduğu kabul ediliyor. Ama onlar içinde e, bu kültürde kendi izlerini e, bırakanlar sadece Akdeniz içinde anılıyorlar ve e, sözün özü Akdeniz topraklarında ekini olmayanların bugün adı bile hatırlanmıyor. İstediğiniz kadar çok savaşın, istediğiniz kadar çok savaş kazanın bir şey fark etmiyor. Bunları ben uydurmuyorum. Tarih böyle yazıyor. İsterseniz açıp bakın. Ve hatta isterseniz programın artık sonunda yine Brodel'den küçük bir bölüm okuyalım. Diyor ki, tarih çevremizi saran ve bizi işgal eden bugünün sorunları, hatta kaygı ve sıkıntıları adına geçmiş zamanların sürekli sorgulanmasından başka bir şey değildir. İnsanların kendilerine yarattığı başka bir dünya Akdeniz kadar kanıtlayamaz bunu. Çünkü Akdeniz'in kendini anlatmasının, kendini tekrar tekrar yaşamasının sonu gelmez. Kuşkusuz zevki için olduğu kadar gerektiği için de yapar bunu. Geçmişte var olmak, varlığını bugün de sürdürmenin bir koşuludur. Ve Brodel tekrar aynı soruyu soruyor. Nedir bir Akdeniz? Bin bir şeyin hepsi birden diye cevap veriyor.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 hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41